Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor, Hızır kimdir ve yaşıyor mu? Şimdi Hızır Kur'an'da Kef Suresi'nde e, ismi geçen ve Rabbimizin e, Musa Aleyhisselam'la arasındaki kıssadan bahsettiği, geçen olaydan bahsettiği zatın adıdır bu Hızır olduğu hadisle anlaşılmaktadır isminin. Ama ayette kullarımızdan bir kul diye bahsedilir. Katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul ifadesi geçmektedir. Hızır Allah'ın salih bir kulu mu peygamber mi olduğu hakkında Hızır'ın kesin bir bilgi yoktur. Sadece tahminler bulunmaktadır bu hususta. Peygamber demek de değil demek de doğru olmaz. En iyisini bilen Allah'tır diyelim. Hızır Hz. Musa zamanında Musa aleyhisselam zamanında yaşamış ve kendisiyle görüşmüştür. Bu durum Kef suresi 65. ayette de ayette geçmektedir. Yani Kehf suresinin 60'tan 82. ayetine kadar aralarında geçen yaşanan e, olay, hadise anlatılmaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahih hadislerde bu şahsın e, hızır olduğunu açıkça belirtmiştir. Yani kullarımızdan bir kul denen şahsın hızır olduğunu belirtmiştir. Peki hızır ne kadar yaşamıştır? Hala yaşıyor mu? Bu e, nedir yani? Değerli kardeşlerim, bu hususta ihtilaf vardır. Yani aslında ihtilaf yok. Ancak e, tasavvuf çevrelerinde dile getirilen görüşler var. Ehl-i sünnetin görüşü ise bellidir. Bunda bir ihtilaf yok. Yaşayıp yaşamadığı hakkında. E, ama tasavvuf çevreleri onun hala yaşadığını, hala içimizde bulunduğunu iddia etmektedirler. Buna benzer bunun hak, bu hususta bir takım saçma sapan ifadeler onlardan sadır oluyor. İşte kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş, işte her geceyi kadir, her geleni Hızır bil gibi böyle saçma sapan şirk dolu ifadeler kullanmaktadırlar. Rabbimiz Enbiya suresinde peki yaşıyor mu kardeşim Hızır aleyhisselam? Enbiya suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor, Senden önce hiçbir insana ebedilik vermedik. Alimlerimiz bu ayetin tefsirinde akli ve nakli delillerle istidhal ederek Hızır'ın vefat ettiğini söylemişlerdir. Başta İmam Buhari olmak üzere bazı hadisler, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle dedi diyor, rivayeti aktarıyorlar, Resulullah aleyhissalatü vesselam ömrünün sonunda bize yatsı namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı ve bakın şu geceniz var ya işte bu geceden itibaren yüzyılın başında bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse kalmayacaktır buyurdu. Bu Buhari'de, Müslim'de ve bu Davut'ta geçen bir rivayet. Bu hadisi İbn-i Abbas'tan e, Buhari rivayet etmiştir. Hiçbir sahih haberde Hızır'ın Resulullah aleyhissalatü vesselama geldiğine onunla beraber olup savaştığına dair rivayet gelmemiştir. Eğer Hızır yaşasaydı elbette ki Resulullah'la görüşür, onun yanına gelebilirdi. Yani onunla görüşmeyen bir insan ya da bir kul Nasıl olur da başka insanlara görülebilir, başka insanlarla görüşebilir ya da Allah dostu olduğu söylenilen kişilerle görüşebilir ki? Halbuki Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir günü Allah'ım bu birlik helak olursa artık sana yeryüzünde ibadet edilmeyecek buyurmuştur. Eğer Hızır mevcut olsaydı Resulullah bu kadar kesin bir nefide bulunmazdı. Resulullah Allah Musa'ya rahmet buyursun. Keşke sabretseydi de Hızır'la onun haberinden bize anlatsaydı ne hoş olurdu buyurmuştur. Eğer Hızır mevcut olsaydı Resulullah bu temenniyi yapmazdı. Onu yanına getirdir. O da bir kısım acayip şeyler gösterirdi. Yani Resulullah özellikle kafirlere karşı davet ediyor, mücadele ediyordu. Hızır'la en azından aralarında geçen meseleler aktarılırdı ama böyle bir şey yok. Rivayetlerde böyle bir şeye rastlamıyoruz. i̇bn Cevzi gibi bazı zatlarda Kur'an'ın senden önce hiçbir beşere dünyada daimilik ve beka vermedik ayeti hakkında ayetiyle Resulullah'tan önce Hızır'ın vefat etmiş olduğuna hükmetmiş hükmetmiştir. İbn-i Kayyım Cevziye Rahmeullah da şöyle demiştir. Hızır'ın yaşadığına dair rivayet edilen bütün hadisler uydurma ve asılsızdır. Hızır'ın hayatta olduğuna dair tek bir hadis mevcut değildir. Şeyhül İslam İbn-i da şöyle demiştir. Sahabe arasında kendisine Hızır'ın geldiğini iddia eden hiçbir kimse çıkmamıştır. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın çağdaşı olan Hızır vefat etmiştir. Birçok kimseye gelip görünen Hızır ancak ve ancak ya insan suretine girmiş bir cin ya da yalancı bir insandır. Bu e, İbn-i Teymiye Rahimallah'ın e, Hızır hakkındaki görüşü böyle. Aslında değerli kardeşlerim bu Hızır hikayeleri gerçekten halk arasında efsaneleşmiş uydurma hikayelerdir ee, bu insanlar ya da cinler olabilir yalancı insanlar abartan insanlar olabilir cinler olabilir ama maalesef böyle öylesine yerleşmiş ki bu batıl inanç öylesine yerleşmiş ki halk arasında yayla gelen bir söz var kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş başka bir söz de şu her geceyi kadir, her geleni hızır bil. Yani bu iç, iç, iç, içeriği, yani düşündüğümüz zaman bu cümleleri, bu sözleri şirk olduğunu anlıyoruz. Maalesef bu inanç halk arasında yayılmış, gitmiştir. Hızır'ın şu anda yaşamadığını söyleyen alimlerden birkaçının ismini verebilirim. İmam buhari İmam Şafi, e, İbni Teymiye, İbni el Cevziye, İbni Cevzi, İbni Hazım, İmam Nebevi, İbni Kesir, İmam Kurtubi, Ali Yülkari, İbni Ebi Şeybe, Tabarani, Muhammed Nasur Albani, Muhammed Ali Sabuni, Cemalettin As Suyuti, İmam Alusi, Ebu Bekir İbni Arabi, Elmal Hamdi Yazır, Fahrettin Razi, i̇bn Salah, İmam Beyhaki, İmam Mevdudi yani daha böyle birçok alim Hızır'ın şu anda yaşamadığını ve öldüğünü söylemektedirler. Bu hususta değerli kardeşlerim ehli Sünnet'in görüşü budur. Ee, en iyisini bilen Allah'tır diyerek sözlerimi bu konuda bitirmek istiyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.